Altyazı M.K. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin Salatu vesselamu ila seyyidil mursalin. Muhammedin ve alâliye sahb-i ecmain. Mektubu at Şerife'den artık başladığımız uzun mektubun sonuna geldi, geliyoruz. Birkaç ders kaldı kalmadı. İtikatla ilgili çok meseleler beyan edildi. Sonra, fıkıhla ilgili bazı meseleler kısaca beyan edildi. Ee, sonra, başında mektubun vaat edildiği üzere tasavvufla ilgili konulara girildi. Geçen derste, itikat ve amel kanatlarını takındıktan sonra e, tasavvuf elinin yüce yoluna sülük etmek icap eder. Buyuruldu. Çünkü, Manevi yola girmek adama ihlas kazandırır. Fakat tasavvufa girmek de yeni bir şeyler elde etmek için şerata ilaveten yani itikat ve fıkıh meselelerinin dışında tasavvufa girerek yeni bir şeyler keşfedeceğim diye girmemek lazım buyurdu. Tasavvufun maksat nedir? İbadette kolaylık hasıl olsun. İtikatta yakın, şüphesiz inanma hasıl olsun. Nefse emmâreden gelen inatçılık, serkeşlik, tembellik zahil olsun. Üç şey yani burada beyan etti. Diğer mektuplarında iki şey özellikle. Yani Efendimiz Hazret böyle derdi. İtikatta yakın, ibadette yüsür ve sühulet. Yani inançlar gözle görü gibi hale gelsin. İnanılan şeylere, ahiret, cennet, cehennem vs. Bir de ibadetlerde kolaylık hasıl olsun. Yani tasavvufa giren, tarikat dersi yapan, zikir yapan insanlar, namaza doymuyor, ibadete doymuyor, oruca doymuyor. Öte yandan, e, zikirle, tasavvufla meşgul olmayanlarda da, farzları, vacipleri bile e, yapmak ağır geliyor, zor geliyor, çok geliyor. Onun için tasavvufa girmenin böyle çok hayırlı, bereketli işleri var. Şeyi de bir bakalım Daha Hatice-i Şerif, Yardım Şaban'ın biriyse. Hazreti Şerif var ya oruç meselesi. İnsanlara da uyur almayan belki biriniz oruç tutarsınız falan. İnşallah diye. Recep Şerif 29 çekiyor. Bu mübarek gece Şaban-ı Şerife dahil olduk. Dualarımızı yapalım. Buyurun. Allahım barik lana fi Recep ve Şaban ve belighna Ramazan. Amin. Allahım Recep Şerif'in şefaatlerine nail eylesin. Şikayetinden muhafaza eylesin. Haramayın hürmetine e, layık şekilde inşallah davranmışızdır. O bize şahit oldu gitti. İnşallah hürmetini ihlal edecek haramlar yapmamışızdır. E, yaptıysak da Allah'ımızdan af istiyoruz. Mağfiret talep ediyoruz. E, Rabbim tebârek ve teala cümlemizi Recep-i Şerif aynı şefaatlerine nail ve dahil eylesin. Amin. Şaban ı Şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ayı recep Şehrullah, recep Allah'ın ayıydı Bizden ayrıldı bugün Şaban şehri, Şaban benim ayımdır Kavuştuk elhamdülillah Onun için şaban Şerif'in bazı faziletleri hakkında İnşallah yarın sohbet var Hayder'de e, Fat'teki derneğimizde Oradaki sohbette birkaç bir şey söyleriz inşallahurrahman e, Tabii ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ayı olmak acaba bile salivat-ı şerifeler artırılmak icap eder. Ee, çok faziletler var. Salivat-ı artırmakta, okumakta. Ben size dolu salivat-ı kitapları yazdım. Onlarla amel edersiniz inşâallah Rahman. En büyük mesele sünnet-i seniyyesine ittiba etmek. şaban u şehrîfe rahîmellâh min âne nifîşe Âlâ şehrî de var. Şaban benim ayımdır, benim ayımda bana yardım edene Allah rahmet etsin. Bir peygamber duası alıyorsun. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve yardım nasıl olur? Ümmetine bir itikat öğretmek, doğru inancı öğretmek, namaz öğretmek, abdest öğretmek. Hoca değilim, vaz değilim, hatip değilim. O vakitte sohbeti haber vermek. Şimdi mektubat dersi başlıyor. Bunun insanlara mesaj atsan, tweet atsan, bir dinlemeyeni haberdar etsen, Belki buradan bir şeyini düzeltecek. Bu sevap sana gelir, Rasulullah'a yardım etmiş olursun. Yarın perşembe sohbeti önemlidir. Perşembe sohbetlerinde ilimler söyleniyor, uzun oluyor. Yarınki sohbet, işte saat sekiz buçuktan sonra, akşam namazından sonra, bunu millete haber versen ne kadar büyük iyilik etmiş olursun. Şey yok muydu? Dergi var, isteyin yukarıdan olsa. ...yani gün itibariyle... ...ilk perşembesi... ...yarın oluyor bu durumda. Yani biri, yani Şaban-ı Şerif'in biri olduğuna göre... ...birine girildi değil mi şimdi? Efendim... ...Hadis-i Şerif'te buyruluyor, kitab ül çok önemli bir kitaptır. İmam Hubeyşi'nin, Kitab-ül-Beraket çok eski ve muteber bir kaynakta geçiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem: "Ben Şaban ve cennete Yani ben esas yarınla ilgili şu anda konuşuyorum. Diğer bazı meseleleri yarın sohbette konuşurum. Her kim Şaban-ı Şerif'in ilk perşembesiyle son perşembesinde oruç tutarsa Allahu Teala'nın rahmetiyle onu cennete girdirmesi Allah üzerine söz verilmiş bir hak olur. Yani Mevla üstlendi bu işi. Benden alacağı olsun buyuruyor. Şimdi yarın Şaban Şevik Perşembe'de, Son şerşembe, perşembede işte Ramazan'dan evvelki haftaki. Son. Bu ikisini tutabilene cenneti vaat edelim. Bu kadar kolay da bu kadar müjdeler var. Allah orucu da takvayla tamamlamamızı müessere eylesin. Amin. Bu itibarla inşallah yarınki oruca Rabbim sizleri de bizleri de muvaffak eylesin. Şimdi yine bir hadis-i şerif namazını da söyleyelim. Çünkü e, bu gece ilk gece. Yarın konuşsak onu, gece geçti. Bir daha seneye kadar yok. Şaban'ın ilk gecesi bu gece. O bakımdan Allahümme salli alâ selamü mühammede. Alâ aleyhissalâfü vesselam. Bu müjdeyden de inşallah <gülüyor> istifade edenlerden olur <gülüyor> İmam Nesefi bu hadis-i şerifi cikrediyor. İmam Safuri'yi de ondan alarak beyan ediyor. Yani ben salı evvel el Şaban Şaban Şerif'in ilk gecesi 12 rekat kılarsa. Yani bu mübarek gecede artık bu saatten sonra nafile kılınır. daha e, imsak'a kadar kılınır bu namaz yani. Tevcihle de kılınır. İlk gece olması önemli. İmsaktan sonra gecelik çık, geçiyor. يَقْرَوْ فِي رَكَاتِ الْعُلَى فَاتِحَاتِ الْكِتَابْ مَرَّةَ وَقُلُوا اللّٰهَاتِ حَمْسِ مَرَّةِ Yani birinci rekatta diyor, efendim, birinci rekatta bir Fatiha, beş ihlas okuyarak. Yani burada şimdi ikinci rekatta demiyor. Fakat bunun El-Cevâri'l-Hamsi'cim derslerdeki diğer rifat ne? Her rekatta on beş ihlas. almıştır. Bu bakımdan isterseniz 15 ihlaslan kılsa adam orada her rekatta diyor. Amel defterine 10.000 sevap yazılır, 10.000 günah silinir diyor. Ee, yani sahur saati müsaade olmayanlar 5 ihlaslan kılar. işte sahur saati vaktim müsaade olanlar ikinci rivayette 15 ihlas okursa daha fazla cevap kazanır. İhlas ne demek? 3 tanesi bir Kur'an ya Allah Teala ona 10.000 şeyit cevabı verir. 12 sene sıralı ibadet etmiş sevap yazar ve karaca min zülubi mu anasının doğurduğu gündeki gibi günahlarından çıkar ve la yuktubu aleyi katıyet min 80 güne kadar günah yazılmaz diyor E tabi günahlar yapmamak lazım kasıtlı bilerek ama bu da bir koruma müjdesidir. 80 gün ne demek biliyor musun? Ramazan da içine girer E çünkü Şaban'ın tümünün içine 30 Ramazan da tümün 60 70-80 daha Şevval'in 20'sine kadar Allah'ın izniyle günahlardan muhafaza olmak var. Günah yazılmama müjdesi de var. Bundan dolayı bir de bunu şey bakalım. şuradan Nüzetül Mecalis'in e, eski baskısı var. Şurada bir cilt. Çünkü e, yeni baskıda biraz daha kötü bilmeye baskılandığı bazı şeyler oluyor ileri gerilik. Biz oraya bakıp mukavese etmemizde fayda da var. Yani ama e, beş ihlasıyla. E, on beş olsan zaten Cevâid-i kitabına da uymuş olur hem ihtiyat olmuş olur. Bu kadar da büyük müjdeler içinde değer yani. 15 klas nedir? 1 rekatta. Kolay okunur Allah'ın izniyle. 12 rekat kılınıyor. Ee, i̇nşallah bu namazda bu gece Rabbim kılmaya muvaffak eyleye. Ee, bu şaban Şerif 3 e, aylarla ilgili başta olabilir. Efendim bir bakın onu da. Çünkü belki bir şey çıkarsa. Yani bu beşten on beş birbirine yakın bir kelime orada baskı hatası olsa, yani Arapça kitabın kaynağında diyorum sıkıntılar çok oluyor bu baskılarda dizgilerde. Cevail-i de olabilir. Yani ya beş ya on beş. Fakat e, dedim size halinize göre hareket ediniz. Zayıf olan, hasta olan, yorgun olanlara mı öyle? ile de bu müjde çünkü beş olarak da ilk rivayet beş olarak geçiyor. Bu mübarek gecenin hem Yarın gün orucunu söyledim, hem de mübarek gece namazını söyledim. Allah Teala cümlemize amel etmeyi mühesser eylesin, kolay eylesin, kabul eylesin. Ve ahirette karşımıza çıkarsın. Yani tabii Şaban ayında bir gece bile ihya hakkında çok fazilet var. Zaten Berat gecesini mutlaka ihya edeceğiz inşallah. 15. gecesi oluyor. 15. gecesi de aynı bu geceye denk gelir. Yani birinci gece neyse çarşambayı perşembeye bağlayan. Berat gecesi de nereye denk geleceksiniz? Çarşambayı, Perşembe'ye bağlayan olacak. Önümüzdeki değil, bir ki. Bu itibarla e, o vakte kadar da kendimizi hazır etmemizde fayda var. E, çok büyük geceye, kaz hayırlı kazalar, kaderler, takdirler, geçen seneden ölümü yazılanlar. E, bak bu sene beraata yetişemez. Bugün de aşk imam İmam Kirasun, efendim, senin Kirasun aşk Efendi, senin vekili Aşk-ı geçen duamiştik, o vefat etti. Cirasun'da tabii ben yetişemiyorum cenazelere işte sohbetim var, yarın akşam sohbetim var, bugün sohbetim var, devamlı dersim var, 13'ün yetişemiyorum bir yere. Yoksa çok sevdiğim bir büyüğüm yani, Efendi Hazreti'nin çok itibar ettiği bir zat. İnşallah yarın gece cemaatle yine şey yapalım, cuma gecesi o cemaat de kalabalık oluyor, cemaatle birlikte okuyalım Ruhu Şerif'ine özel ihlaslar, hediyeler okuyalım, yani bir daha yetişecek... İnsanlar değil. Kıraatları, düzgünlükleri, nurları, Efendi Hazretleri'nden istifadeleri. Yani Kiraşun gibi yerde bir vilayeti değil mi? Karadeniz'i şey etsen, acaba bir aşk imam çıkar mı bir de? Ne Karadeniz? Türkiye'de bile öyle adam bulunur. İşte böyle يذهبوا الصالحون أسلاف Salih kullar, iyi kullar. Şeyh Naci Efendi gitti geçen hafta, geçen gün. İşte böyle Allah'ın dostları birer birer gidiyor. Arkaya bizim gibi hurda haş insanlar kalıyor. Hurda kaş, mafi fayda, Allah'a yakınlığı olmayan yani insanlar bol buludur, yedi, yedi buçuk milyar kadar var. Müslümanlardan kaç tanedekisi evliya olacak, hususi velilik makamında bir buçuk iki milyar Müslüman var. Zaten ehl-i sünnet itikadında olmayanlar da çıkarırsam bunun içinden ne kadar kalıyor? Ehl-i sünnetim diyen kaç tane ehl-i sünnet var acaba? İşine geldi mi Ehl-i Sünnet'im diyor, işine gelmedi mi Efendim Ehl-i Sünnet Kur'an'da yok diyor. İnsanlar böyle bir acayip oldu. Yani Ehl-i Sünnet'i e, savunuyor zannettikleriniz, Ehl-i Sünnet geçinenleriniz hadisleri inkar ediyor, ee, ahir zaman alametlerindeki mütevatir konuları inkar ediyor, ondan sonra kendi kafasına göre helalı haram ediyor, haramı helal ediyor. Ee, i̇nsanlar nefislerinin hevalarını ilah tutmuşlar. Tefsir, hadis, fıkıh, hakai, tasavvuf, bakan kalmamış. Adama diyorsun, Hanefi mezhebinde bu şöyledir. Efendim, Şafi mezhebinde bu böyledir. Hiç, umurunda değil. Böyle adam el üstüne nasıl olabilir? İtikatta maturidi ve şariyle kayıtlanmayan, e, fıkıhta dört mezhebin bile kayıtlanmayan, efendim, ipsiz, sapsız, sarı cismeli, daha gibi Mustafa İslamoğlu kafasıyla, mutezile kafasıyla mantığımı almıyor, kafa vermiyor diyerek takılanlar. Nasıl da el sünnet olabilir? Onun için Allah dostları çok az var yani. Ehl-i sünnet olanların da tabi hepsi hususi velilik makamında değildir ama yine adım atmış olur. Hicam ise namzet olur. İtikadında bozukluk olan hiç bu işten nasip olmaz. Onun için Rabbim Aşk-ı İmam Hocamıza da gari gari rahmet eyle, kabrini nur eyle, edere cesne Herhalde cenaze yarındır. Yarın akşam kabrin definden sonra inşallah okuyalım cemaatimizle beraber hocamızı ya edelim ya. 13'ün bunlar Allah adamlarıydı, zikir ve tasavvuf erbabıydılar. Derslerini muntazaman yaparlar. Bir tarikat dersini, zikrini kazaya bırakmazlar. Teheccüd kaçırmazlar. Yüzlerinde nur var ya. Böyle adamlar da bizim cemaatta da çok azalmaya başladı yani. Çoğaldıkça kalite kontrol zaten düşüyor. Kemiyet arttıkça keyfiyette sorunlar meydana geliyor. İnsanlar... Yani ayet Hadis artık kimseyi bağlamaz hale geldi. Herkes politik takılıyor, siyasi takılıyor. Ondan sonra herkes kendi çıkarına menfaatına yakın düşüyor. Nerede Efendi Hazretleri'nin o hasbi, o medcanen olan hizmetleri, hiçbir şey beklememesi, Allah yolundaki gayretleri insanlara bir kişiyi namaza başlatmak için bir kişiye sakal bıraktırmak Firhanım kardeşimize çarşaf giydirmek için canını verircesine gecesini gündüzünü katmasa 60-70 senelik irşat faaliyetleri içerisinde. Yani bunlar bir daha bulunacak insanlar değil. Zaman da artık bunları çıkartmıyor yani şey olarak. Ahirete doğru yaklaştıkça bu belli bunun böyle olacağı zaten de her gelen geçeni aratacak da gelen gün daha beter olacak yani. İşte tutulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. ehl sünnet itikadıyla, işte, fıkıhla, amel, tasavvufta i̇mam Rabbani Hazretleri'nin bereketlerle falan. İşte imanımızı kurtarmaya çalışıyoruz desek yeri var yani. Tasavvuftaki maksadımız da başta iman selametine erişmektir. ...hususi velilerden olsak, yüksek makamlara ersek, tasarruflar alsak da İslamı hizmetine kullansak, neyi olur ama bizim gibi evvelde süfli himmetli insanlarla yani ameli bozuk insanlarla ne olabilir? Şimdi onun beyan ediyor. buyuruyor ki veleysel maksud mensüllük tarikus sufiyet eyza. Tasavvuf yoluna tarikata girmek zikri almaktan maksat olamaz müşahedete suveri ve eşkalil gaybiyeti. Yani gözle görünmeyen bazı suretler, şekiller, görüntüler müşahede etmek ve muayenetel elvâni vel en varilla keyfiyyeti hani dünyada bizim şu anda gördüğümüz, göz, göz efendim, görüşüyle e, tanık olduğumuz e, şeyler değil de şekilsiz olan renkler ve nurlar. Şekilsiz. Şimdi şekilli olan, bizim de mesela ışık görüyoruz. Ay şimdi burada beyaz ışık, güneş ışığını görüyoruz. Hüdüz güneş vardı bir iki saat evvel. Onu görüyoruz. Şimdi burada okey, ışığı görüyoruz. Bunlar keyfidir. Keyfi yani şekil yani. ışığın şekli olmaz da demek istediğim e, kafa gözü görebiliyor onu. Kafa gözü görebiliyor. Ya da onun gösterdiği yerleri görüyor diyelim yani. O renkler. Renkler yani şimdi bakıyoruz orası beyaz bu kahve rengi. Gerçi beynimiz de bizi aldatıyormuş yani. Bilgisayarlarda şimdi yavrular bir şeyler buluyorlarmış böyle acayip. Açık gri, beyaz gibi bir de koyu gri. Şimdi i̇şte böyle minder gibi yapmış, burası koyu gri, burası açık, bayağı açık, beyaza yakın. Göz öyle görüyor, ekranda da görüyor, millet toplamışlar işte deney yapar gibi. Ondan sonra üstü efendim koyu kahverengi, altı beyaza yakın. Minder'in iki tarafını yapmış böyle şey gibi açmış onu şezlong gibi. Sonra şuraya kolunu koyuyor şöyle ortaya. Ortaya kolunu koyduğu anda senin gözün aşağıda koyu gri görüyor. Kaldırıyor ama gözle görülüyor. Herkes onu ekrandan da görülebilir. Bilmiyorum hangisi de değil, bana biri göster. Kaldırıyor kolunu, yine aşağı beyaz gözüküyor. Buna beynimiz bizi nasıl aldatıyor diye e, yani bir şey. Ben dedim ki bunun ne faydası var bundan yani semere-i hilaf nerede çıkıyor, netice. Neticeye bakalım bundan biz ne alacağız? Ay efendim alacağız. Tabii ki kafirler bu deneyleri boşuna yapmazlar. Oradan bir yere varacaklar herhalde yine de bize ya derler ya demezler de. Ee, ...demek istediğim, gözümüzün gördüğü kadarıyla o beyaz yani. Bilmiyorum o <gülüyor> da bir de de, beyaz mı görüyorum acaba? O da ayrı şey. şimdi, o yapılan deneylerde bütün milletin o şeyinde... Hani bu şey değil, göz boğacılık, kabazlık şey değil. Hakikaten gözün böyle bir e, şey varmış, beyinden dolayı, etkilenmesinden. Efendim, bir taraf öyle görüyor, bir tarafı böyle görüyor. Ortaya bir kolunu koysan, elini koysan ikisini de eşit işte görüyor. İlginç. Mevla beyn, beynine ne kadar etki verdiğini, göze kolay tarafa karıştığını. Zaten bütün ağzamızı beynimiz yönettiğini biliyoruz. Şimdi bunlar en nihayetinde bunlar hepsi keyfi şeyler. Keyfi ne demek? Şekilli yani görünüyor. O renkse de görünüyor. Bu renkse de görünüyor. Ee, renkler görünüyor. Nu, efendim. Nurlar, nur ışık mı aslında? Evet. Peki sen tarikata niye girdin? Ben girdim ki gözümün görmediği şekiller göreyim. Gözümün göremediği suretler, görüntüler göreyim. Mana aleminden açılsın bana. Sonra, şekilsiz renkler ve nurlar göreyim. Yani gözü, kalp gözüyle. Gözünü yumuyor. İşte gözünü yumduğu zaman gözünün önüne. Oluyor bize de derste oluyor bazıları bir şey oluyor. Yani insanda bir değişik olabilir. Bazı şeylerde bazı kişiselere görünebilir. Kiminin keşfi de açılır. O daha da görür. Peki. Ama tarikada sen niye girdin? Bunları görmek için. Ya bunları görme... Ne lüzum var? Yani... Bir şey görüyorsan... Efendim... ...gör geç. Çünkü o gördüklerin derniyatinde... ...mahluk değil mi? Yaratılmış değil mi? Ondan sonra... ...seni Allah'tan uzaklaştırır. Yani seni kendine takar. Kendinden ilgili konuşturur, düşündürür. Seni yine Mevla'dan meşgul eder. Biz zikir niye yapıyoruz? Kalbimizi Mevla'dan meşgul eden her şeyden tasfiye etmek için yapıyoruz. E, zikir yaparken nur geldi, şu gördüm, bunu gördüm diye takılırsak, e, yine yolda ta indik, sapancada indik Ankara'ya giderken yani. Orayı beğendik, burası çok yeşilmiş diye. Bu durakta kalalım. Ama senin maksadımız Ankara. Randevumuz var, işimiz var. E, orada göreceğimiz işlerimiz orada. Yani Mevla'ya vasıl olacak. Misal bir maksat varsa. E, senin bütün göreceğin işler orada. Yolda bir yeri beğendin diye orada durulur mu ya? Ne enayi adamsın? İşte bu eğlenceye, boş işe, oyuna da akıl olur. Böyle işler... Yani oyuncak mıdır bu işler? Bir yola girdin Maksadın erene kadar yolda eğlenmemek lazım. Zaruret miktarı ayrı bir şey. E zaruretin dışında ben gözüm kapatınca şöyle dur görüyorum. Böyle şekiller görünüyor. O geliyor, bu gidiyor. E bunlar seni Allah'tan uzak ediyor. Biz Mevla'ya kavuşmak için de, zikir aldık, ders aldık. Yani onun için. Çeşifler, kerametler. insanı maksadından uzak etmemeli. Veyyu <Gülüyor> nüksanin fil envari ve suveril hissiye teyni hatta yetrukiha şahsun ve temenne suvera vel envaral gaybiyyeteyni yani gözde görülen nurlarda suretlerde ne eksiklik var ki bir adam onları bırakacak görünmeyen gaybiyi yani gözün görmediği suret, şekil ve nurlar görmeyi arzulayacak. Hem de neyle? bir tıkâbir riyadâti vel mücahedâti. Açlık, susuzluk çekecek, uykusuzluk çekecek. Öyle ya tarikat almak kolay iş midir? Erkenden yatıyorsun, erkenden kalkıyorsun değil mi? Saat 10 yatağa kon, saat 3 yataktan uç. ile hareket ettiğin zaman. E sen şimdi, ondan sonra pazartesi oruç, perşembe oruç, ondan sonra 13, 14, 15 oruç, başından ortasından sondan 3 gün oruç. Efendim, ondan sonra kimisi Salmi Davut bir gün, bir gün oruç. Efendim, Ondan sonra yesen daha, yani oruç tutmadığın günde iftarlık kadar anca yiyeceksin. Az yemek, az içmek, az uyumak, az konuşmak, az görüşmek... E tarikatın da kaideleri bu değil mi? Diğer insanlardan farkı böyle zuhur etmeyecek mi? Peki, sen bu kadar açlıksuzluk, uykusuzluk çek, tarikat dersi ilk baştan girsen bizim derslerde bir saat sürüyor. E, i̇leriki dersler iki bir saat, iki buçuk saat, üç saate gidiyor. Çünkü zaten bir saat bir 5000 beş kelime tevhid sürüyor. Ya bunun rapıtası, önceki istiğfarları, salavatları falan en tezi bunun bir buçuk saat. Ya murakabe bir buçuk saat. En azından üç saatlik bir meşguliyet. Meşguliyet demek insanın Allah'ın zikriyle meşgul olmaz. Tefekkürle meşgul olmaz. Yani bir kısım dil zikri, bir kısım kalp zikri ve tefekkür. Tefekkür saat, murakabe tefekküre giriyor. Hayr-i min ibadet sene. Bir saatlik tefekkür, 70 sene ibadetten kayırlıdır. Bir murakabeyi doğru becerse bir adam tarikat dersinde, bir saat murakabe yaptı vakit, 70 sene sıralı ibadet yabandan kayırlıdır. E şimdi, çünkü tefekküre giriyor Mevla'nın Dersine göre Mevla'nın ekrabiyet, sırrını düşünüyorsun, maiyetini düşünüyorsun, işte vesaire vesaire. Ta tarikatın hepsi, ayet hadisler ne adamış? Hiçbir şey kafadan uçur ki hepsinin hakkında ayet hadis var. Yani neyi düşüneceğin de sen, hindi gibi düşün, ne düşünürsen düşün demiyorlar ki. Göka yapıyoruz burada? Tövbe haşa. Burada ne var? Burada ayet var, hadis var, ilim var. Sen neyi düşüneceğin sana beyan ediliyor. Evliyaullah burada katemeler tespit etmişler, tertip etmişler hani manevi yolun güzergahları gibi. Ankara'ya giderken kaç durak var? İşte kaç yerde dururuz? Şurada ne var? Burada ne var? Burada ne yapılır? Şurada ne yapılır? Peki. Sen şimdi bunu bütün bu tarikata girip bu kadar vazifelerle meşgul olmayı, şu anda birinci dersten giren 21 seneden aşağı e, dersten ikmal edemez. Senede bir derse hesabına göre. Peki 21 senede bu vazifelerini tamamladığı vakitte ne hasıl ettin? İbadette kolaylık geldi mi sana? Geldi, ne hala? İtikadında yakın, şüphesiz inanç görür gibi hasıl oldum, oldu, ne âlâ. Peki nefsinin inatçılığı, tembelliği, gevşekliği kaldı mı? Kalmadı, pek hala. Sen tarikattan maksadı hasıl ettin. Ama hala itikadın Allah görü gibi ahireti görü gibi güçlenmediyse, ibadetlerde hala avam nas gibi sıradan insanlar gibi zorlanıyorsan, iki kılarken, kafanı secdeye koyarken, uykun uykudan uyanırken benim bu bu nasıl iştir, Dayanamıyorum, edemiyorum falan falan. Hala bu zorluklar içindeysen. Nefsinin inatçılığı serkeşliği devam edip seni bütün kötülüklere hala sevk ediyorsa e sen niye? bu dersleri ge gece geçtin herhalde sen hiçbir şey anlamadın. Tarikattan maksat buydu. Ama sen ne oldun? A benim üçüncü derste keşfi maç oldu, şunu gördüm, bunu gördüm. Ölenici keşfi açılanların, sonradan keşfi kapandığı vakit gökten düşmüşten beter oldular. Yani o da hiçbir şey değil ki. Yani İmam Rabb buyuruyor, güneşin ışığı kadar büyük bir güzel ışık. E sen gözünü kapatarak göremezsin ki diyor. Veyahut şu alemde gördüğün gökler, yerler, dağlar, taşlar, denizler, bu kadar suretler, Mevla'nın mahlukları hepsi. Ayetlerinden hepsi, delillerinden. E sen diyor, e, bu kadar açsız, uykusuz durarak, tarikat dersleri yaparak, gece gündüz işte neyse bunun mürakabesi, muhasebesi, nefis muhasebesi, teheccüdler, işraklar, kuşluklar, evvabinler. Yani zor iş. Tasavvufun kavahidine bütün bunları yap, yapmaktan yapacaksın. Niye yapacağım? Gözümü kapattığımı nur göreyim. E gözünü kapattığında ne nur göreceksin? E İki top benim camide koyuyorlar ya, büyük ışıklar yapıyorlar bizim lale gülcüler bana. Öyle bir ışık al, sık suratına, e, vurdur suratına. <gülüyor> Gözlerin kapatsın, feci nurlar görmeye başlarsın. Gündüz güneş var, gecede öyle sarı bir ışık al. Çok acayip güçlü. Acayip ısıtıyor, klima baş demiyor onların sıcağıyla. Evre bir ışık al vurdur suratına. Ne yapayım yani? E sen de derdin bu mu ya? Dünyada bu kadar eşkel var, şekiller var, müşekkeller var. Efendim, e, bu kadar gökler, yerler var, alemler var. Yani gözümüzde görüyoruz. E şimdi ekranda bile bazı şeyler gitmediğimiz yerleri de e, ekranlarda öyle bir görüyoruz. Ne acayip şeyler. Güneşin battığı şekli görüyoruz, ufku görüyoruz. uzayda Uzayları gösteren yerler var. Şimdi eskisi gibi değil ki. Gidip de cihazdan, türbüden... Ee, televizyonlar bile gösterebiliyor. Misal yani sen bu kadar ibadeti bunları e, kimsenin görmediği bir şekil göreyim diye mi yani Mevla şekilden münezzeh. Demek yine görürsen şekilli mevla değil. He? Ne aklına geliyorsa mevla değil. Neyi gö gözünde görüyorsan mevla değil. Kullu makat arabibalik, Allahü Teala Aklının hayalinde ne geliyorsa. Hangi şekil, hangi nur, kafanın gözüne, kalbinin gözüne, efendim gözünün önüne, hayal haznesine, ne geliyorsa, ne görünüyorsa, aklına ne geliyorsa, bil ki Allah o değil. Celle Celaluhu. İnşallah o değil. Yani Mamur Rabbin Hazretleri, Şah-ı Nakşibendi Hazretleri'ne neyle mürüz oldun dediler. Bütün tarikatları bitirmişti. Hepsinden icazetli şeyh idi. Nakşibendi en son girdi. Dedi ki şu sözünden dolayı Şahin Akşim Hazretlerine oldu. Hangi şeyi ki aklı ediyorsun, diyorsun, hayal ediyorsun. Yani anlayabildiğin, düşünebildiğin, göz önüne getirebildiğin, vehmedebildiğin her şey Allah'tan uzak. Allah Teala onlardan beridir. Çünkü Mevla Teala'sının aklına, hayaline, vehmine sığacak o gözünün önüne gelecek bir şey değil. Bu söz beni dedi çok acayip etkiledi. Onun için sen diyor tarikata girmenin maksadı, e, gö gözle görülmeyen nurları, şekilleri görmek olmamalı. Çünkü gözle görülen güneşin nurunda, ayın ziyasında e, yani ne eksik var ki? E, bu lambalarda, bu ışıklarda ne eksik var ki? Efendim, canımı çıkaracağım, 20 sene, 30 sene zikir yapacağım. Efendim, neymiş derdim? Kimsenin görmediği bir ışık görebilir miyim? E böyle bir cehalet olabilir mi? fenadi Suvara vel envara bu gözümüzle gördüğümüz güneşin ayın ışığı bu bu işte bu kameraların bize şu andaki ortada hasıl olan ışıklar, renkler, şekiller ve tilke elvane kullah. Bir de kalp gözüyle görülen, gözünü kapattığın zaman manevi alemde görülen suretler, renkler, şekiller falan falan. Kullaha mahluqutul hakki celaluan. Hepsi Allah'ın yarattığı şeylerdir. <gülüyor> Allah-u Teala'nın varlığına, birliğine, delaletine ayetlerdendir. Tabii ki gözünü kapattığında hayaline gelenler de Allah'ın ayetleridir. Neden? E senin bir hayal haznen olmasa, hafızan olmasa, zakiren olmasa, düşünce gücün olmasa, kuvve-i mütevehime, vehmeden gücün olmasa, kuvve-i mütehayyile, hayal eden kuvvet. Bunların hepsinin beyinde merkezleri var. Bu nasıl bir beyin ya? Yumruk kadar bir şey değil. O kadar sistem, sistem odası gibi bir şey yani bu beyin. Sistem odası yani. Hep bütün bedenin her şeyi buradan yönetiliyor. İşte beyin ölümü gerçekleşti dediğin zaman adamın ne duruma geldiğini anlıyorsun. Adam canlı da olsa, kalbi atış çalışsa da beyin ölümü den odundan farkı kalmaz beyin ölümü gerçekleşeni. Her göre diri sayılır. Fişi çekilmez. Ayrı dava. Yani ama... Hiç de şey anlayamaz sonundan da istifade edemezsin. O da senden bir şey anlamaz. Çünkü beyin yürüten beyin. Beynin de ruhla irtibatı bunun. Bunlar size çok az ilim verildi Mevla buyuruyor. Karıştırmayın bu işler. <gülüyor> Ta ruhun beyinle irtibatını, akılla, kalbi, ak kalbin irtibatı... Bunları bile kimse keşfedebilmiş değil. Bütün tıbbı, e, dünya kurulu kullarla bu işle uğraşıyor. Mevla'nın vermediği ilmi nereden öğrenecek? Size az ilim verildi Mevla buyuruyor. Yani ruhunu bilemiyorsun, beynini bilemiyorsun da. Neyi bileceksin? İşte o o da Allah'ın ahitlerindendir. Mesela yani gözünü kapattığın vakit bir nur geliyorsa önüne. E bunu da bu nuru da kalbinin gözüne gösteren yine Allah Teala'dır. Allah Teala var ki bu bu da var. Allah Teala olmasa bunlar kim gösteriyor? Bir yaradan olmasa bu nereden çıktı şimdi? E tabii ki senin vehmederek, hayal ederek, düşünerek eee bir var, yokken gözünde canlandırdığın, varmış gibi düşündüğün, hayal bu. Bir de hakikaten kalp gözünün müşahede etmesi var. Yani onurlar gerçekten var, onurlar geliyor, o suretler, o şeyler beliriyor. Sana manevi alemden kapılar, pencereler, perdeler açılıyor. Ve sen gözün kapalı iken, efendim burada kafa gözüne ihtiyaç yok, nice âmâ veliler var manevi alemde bütün manevi nurları şekilleri görüyor. Ama mesele nedir diyor? O nurlarda zahirdeki güneşin, ayın nurları da, bu lambaların nurları hepsi Allah'ın mahluku diyeyim. Hepsi Mevlan'ın yarattığı şeyler diyeyim. Hepsi Allah'ın varlığının bilinin delili diyeyim. E o zaman bizim ne işimiz var bu kadar tarikat dersleri zikirler yapmak yaparak? Sadece nur ve şekil görmeye çalışan Yani Mevlânâ'nın gördüğümüz dolu makluku var, ayeti var zaten. Daha bunları tefekkür etmekle bitiremedik. Onun için biz tarikete keşfimiz açsın efendim, nurlar görelim efendim kimsenin göremediği manevi alemlere girelim diye girmeyelim. Onun için vaktiyarı, tarikatin nakşibendi yeti, minbe nisa ayrıturuk tasavvuf elinin yollarının arasından. Çeştiyesi var, Kübreveyesi var, Söhreverdiyesi var, onlar biraz çoğu bu zamana kalmadı. Çeştiye biraz Hindistan'da çok ama bilmiyorum, Behil Şeyh'i varmış şu anda. Ondan sonra e, Kadiriyesi var, Rifaiyesi var, Şazeliyesi var, yani tarikatlere bir de bunlarda müteferriat var. Hepsinden doğan. Dünya kadar kollar var. Halvetiyyesi var, Celvetiyeti var. Osmanlı'da hakim olan iki tarikat, kalveti celveti Şimdi bu kadar tarikatın içinde, zaten ondan ehil olan şekleri şu anda çalışan bir durumda duymadım. Yani belki. El alandan, el alandan, el alandan ama teperrüken meselesi yani Müşid-i makamı zor. Yine Nakşi yolunda dünyada bazı meşayih var. Kadiriyeden de biraz o. Kadiriyye ve Rifaiye de çalışıyor. Yani bu tarikatlarda belki şey vardır. Yani ehil olan bir mısht, bir dünya bir yerinde vardır. Onu bilmiyorum. Yani tanıdığım olarak da birini dedesen de diyemem. Şimdi bu kadar tarikatın arasında nakşi tarikatını seçmek evlâ ve ense bu en uygun ve en doğru hakkayın yakın olandır. Neden? İşte neden geriden dolayı. Geride anlattığımızda lien neavle ale khabira kadiltecemu tabate sünneti şeniye ve iştenab el bu büyükler, Allah dostları, sünnet seniyeye uymaya iltizam ettiler. Yani Resulullah s.a.v. nasıl yerdi, nasıl içerdi, nasıl zikrederdi, nasıl otururdu, nasıl konuşurdu, nasıl görüşürdü, nasıl giyinirdi, nasıl kuşanırdı. Her şeyde sünnet. Efendi hazretlerinin sünnet hassasiyeti şimdi anladınız mı? Ali Adar Efendi öyle, bizim silsile öyle. Nakşi Meşafir genelde böyle. Evet. Bir de kötü bidatlerden sakınmak, çirkin bidat. Dine sonradan çıkarılmış reformist akımlar, özellikle itikada sokulmuş tabi zaten kader inkar inkar vesaire, amen türünün altısını üçe indirmişler işte bu FETÖ'cüler falan. Şimşir Gir Hoca anlatıyor. FETÖ'nün amen tüsü. Yani bu altı şartı artı üçe indiriyor. Peki bu zamana kadar biz bağırdık, çağırdık, dinler hastalıyorduk, şu dedik, bu dedik, kimse dinledi mi? Dinle. Geçen TGRT'de çıktı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı. Adı belki aklıma tam kaldı, soyadı Özavşar olacak. Öz Afşar herhalde, hocaefendi. Bu terem hocaefendi olduğunu fark ettim. Bilmiyorum, itikadını falan tespit edecek bir konuşması değildi orada. Ama Mazmut konuştu, o gün konuşmakta falan. Ya yani şimdi Şimşikir Hoca diyor ki, siz diyor, Diyanet olarak ne yaptınız? FETÖ'yle ilgili, hani Kutlu Doğum'da FETÖ'nün doğumu meselesi çıktı. E diyor ki biz diyor, 15 Temmuz'dan sonra diyor, seminer verdik. Ondan sonra dünya din adamlarını topladık, Türkiye'dekileri topladık. FETÖ'nün haline konuşmalar yaptık. Neden sonra? 15 Temmuz'dan sonra. Başına bomba yağdıktan sonra. Başına bombalar yağıp da askeri yeyi bile ele geçirmiş bir e, FETÖ'yü gördükten sonra onu zaten nenem de anladı bombanın sesini duyunca. Diyanete bak. 15 Temmuz'dan sonra demez mi bir ya? Özlü kabahatinden bu. Hiç konuya girme ya. Dinler arası diyalog saçmalığının şirk olduğuna dair Tayyip Bey bile bu konuya temas etti. Bir siyaset adamı olduğu halde ya onu ilgilendirmez dersin. O bile dinler arası diyalogun itikadan ne kadar yanlış oldu. O bile temas etti. Diyanetten ta işte 17-25 meseleleri veyahut da işte bu FETÖ'nün rengi meydana çıkana kadar hiç diyalog aleyhine bir şey duymadık. Ondan sonra da bir keremine ya dediler ya demediler o da yarım az. E böyle bir şey olabilir mi? Adamlar dinde bir uydurdular. İtikadı bozdular. itikada bile bidat soktular. Bırak fıkı, bırak ameli. Bidat'ı da bırak. Şirk sokmaya çalıştılar. Milleti kafir edecektiler az daha. E şimdi de, o da onlarla uğraşılıyor ama işte İslamoğlu kafası var. İlahiyatta Muhtezde kafası var. Diyanette Muhtezde kafası var. Aklını kafasında adamlar var demek istiyorum. Hepsini demiyorum toplam pazar. Adamlar var. Bir zihniyettir bu. E en başı itikad tatleridir. İsa Asam'ın ineceğine kim inanıyor? Hazreti Mehdi çıkacağına kim inanıyor? alenen inkar ediyor Diyanet Reisi. O hadisler sorunlu. Bu hadisler sorun, Bukhari'deki hadise sorunlu diyor. Çirmizi'deki hadise sorunlu diyor. E sen kütübü sitteye bile laf atıyorsan o zaman sende bir sorun var. Ne yapacağız? Bidatleri uydurmuşlar ortaya doldurmuşlar. O zaman mağara al Müslümanı Allah senin diye okuyor orada. Müslümanların güzel gördüğü Allah'ın da güzeldir. Ne görmüş Müslümanlar güzel? Kutlu doğum Nisan'da olmasını güzel görmüş. Kim görmüş? Orada Ramazan Ayvalı Hoca diyor ki önümde milyonlarca diyor imza var, mail var. İnsanlar rahatsız bundan. Siz bizim dini gecemizi şeyini niye insana sabitliyorsun? Fikresin ne çıktı biliyor musun? Dinlerarası diyalog diyordum ben buna. Ben bunu seneler evvel en evvel ben diyenlerdenim. Dinler arası diyaloğun meyvesi bu. Kötü ürünü. Ne çıktı şimdi? Meğer Nisan'ın 15'inden sonra da Hristiyanların Paskalya bayramıymış. Hem de iki hafta. Onu da kutladığı zaman kutlu doğumun haftası Hristiyan'dan da bayram. Kutlu Doğumda da zaten kimin doğumu diye adı da yok. Yani burada birleştirmek istiyorlar dinlerin arasını. Diyanet bu proje alet olmuş. İnşallah bu sene son olmuştur. Bir daha sene Rebü'yle de haftası kutlanır. Bizim Sarıklışehli İsmaila'dan hocalar da Kutlu Doğum haftasına gitti. Yahu siz ben ne anlatıyorum, siz ne dinletiyorsunuz be kardeşim? Kutlu Doğumu niye meşrulaştırıyorsunuz? Biz Mevlid'den yanayız. Rebül Evvel'den yanayız. Kutlu Doğum palavrası, safsatası, FETÖ'nün mahsullerinden yana değiliz. 40 senedir anlattık, dinlemediniz. Şimdi Tekerete bu işte bir ay ciddi bir hareket yaptı. Allah razı olsun. Allah muvaffak etsin. E şimdi bizinkiler de gülüyor. Konuşmacı olarak beni çağırdılar, bilmem ne yaptılar. Ben orada gidip hakkı anlatıyorum. Yahu sen burada gayrı meşru olan bir şeyi kutlama kalkarsan, gidersen kutlamasan bile millet senin oraya gitmenden onu meşru zannedecek. Bidat bidat işler ya. 1400 senedir Müslümanların güzel gördüğü kabul olmamış. 28 senedir bile bunu uydurmuşlar FETÖ'cüler, mümtaz türkü neler. Biz uydurduk diye adamı ya. Kendisi beyanı da var gazetede. Bu adamlar biz uydurduk dedi halde ve 28 senelik bir tatbikatı 1400 senelik tatbikatın önüne geçirmek suretiyle bir de savunmaya kalkıyor bu diyanet ya. İnsanda biraz ağır namus olur. El hayyamine liman. Namustan maksadım Arapçaki namus kelimesi yani. Türkçedeki namus yanlış anlaşılıyor. Arapçadaki namus ayrı bir şey. Cebrail aleyhisselamın adı da namus ekberdir. Yani bir insan yani bir şeyi savunduğu zaman Halk olması lazım ya. Bir de diyor ki kanıt getirin, deli getirin. Neymiş fetonun doğumu olduğuna, o olduğuna dair o. biz onun için yapmadık. Tamam onun için yapmadın. E, yanlış yapıyorsun. Milletin Ramazan'ı da yarın Şubat'a çevirecekler. Bu millet, o zaman bu millete güvenmemek olur diyor. Tabii güvenmemek olur. Ben milletin neyine güveneceğim? Bu milletin ilmi mi var? İstediğiniz tarafa çevir de biliyorsunuz. Peki daha şurada 100 sene evvel Osmanlı döneminde Tevessül denen bir mefhum. Evliyaullah'ın yüzü suyu hürmetine istemek Osmanlı'nın metniydi be. Bütün Şeyhul İslamların bütün kitaplarının metniydi yani. Osmanlı itikadıydı. E şimdi geldik 100 sene içinde yüzü de bırak, 50 sene evvel de çıktı bu iş. Vehhabiler o kadar işledi ki Türkiye'de en Müslüman geçinen adamlar yüzü suyu hürmetine istemek şirktir demeye başladı. Şefaatli arasılat demeye şirktir demeye başladı. Bugün yazarlar, çizerler, İslamcı geçinen birçok cahil cühele oluyor muymuş? Şurada Osmanlı ecdadımızın tesis ettiği, İslam itikadı üzere kurduğu düzen nasıl bozuldu? Şu anda adama Eyüp Sultan Hazretlerine yüzü sürmesine Allah'tan istiyorum desen kâfir oluyorsun diyor. Şu anda bu kafa da bütün her yer vehabilik işledi. 50 sene sonra bir de baktın Ramazan'ı Şubat'a sabitlerler bunlar. Zaten dedi onu. O Diyanet Başkan Yardım o programda Dedi ki, yani hocalarımın endişelerine hep biraz katılıyor yani. Ama da biraz da millete de güvenmek lazım. Nasıl millete güveneceğim ben ya? Milletin kafasından sarığı çıkardılar, millet bir şey demedi. Altından şalvarı çıkarttılar, millet bir şey demedi. Kravat taktılar, millet bir şey demedi. Papyon taktılar, millet bir şey demedi. Sakalını kestiler, millet bir şey demedi. Karısının çarşafını çıkarttılar, millet bir şey demedi. Başörtüsünü çıkarttılar, millet bir şey demedi. Bu millete ne dersen o gidiyor ya. Bu millete bırakılacak bir şey midir? Sen burada Diyanet'ten sorumlu birisi. Neyine güveneceksin? Sen doğruları tesis etsene. Senin döneminde batıla yol vermesene. Yapabileceğin elinden geleni yapsana. Onun için bu tasavvuf olmasa, bu tasrikatler olmasa şimdi bakıyoruz yani yine İslam'ın şu Türkiye'deki muhafazası bütün tasavvuf eliyle. Mehmet Saad Kodka cemaatler Sami Efendi Hazretleri'nin cemaatleri, Efendim, Mahmud, Ali Mahmut Alaeder Efendi Mahmut Efendi Hazretlerinin cemaatleri, Adıyaman Menzil işte efendim Şeyh işte, Raşid er Hazretleri, Muhammed Bağa Hazretleri, bunların cemaatleri, Süleyman Efendi Hazretlerinin cemaatleri, Bedir Zaman Efendi'nin cemaatleri. Allah Allah. Bunlara baktığınız zaman hep bu mübarek insanların attığı güzel tohumların tatlı ballı ürünleri şu anda eli sünneti savunan. Başka yok. Bakıyorsun oraya gidiyor. İlahiyatlar, e bozma müessesesine dön Dini okullar, mektepler, İslam'ı takrip etme müessesesine döndü. Beş bin kişi diyanetten, vazifeden atılıyor, ayrılıyor FETÖ'de. Beş bin. Ne? Dinler arası diyalogçu hepsi. Ya hepsi. Hristiyan cennete gidecek diyen adam ben, imam olmuş. Hutbelerde okunuyor bazı kere İslamoğlu'nun kader inkar hutbesi. Yani diyanet hazırlamıyor da imamın böyle okuyan imamlar duydum ben. Alın yazısı yok diyen. Bunun arkasında namaz olur mu? Ölse cenazesini kılmayın buyurun Ebu Davud hadisinde. Ve merdu fela Hasta olsalar fela taudum, ziyaret etmeyin. Ve matu fela cenazelerine gitmeyin buyur. Adam geliyor sana imam olmuş. E böyle Efendim, vitadlere kapı açılırsa, reformist akımlara yol verilirse bir de kalkmış 28 senedir şey Müslümanların güzel gördü diyor. 1400 senelik güzel gördüğünü bozuyorsun. 28 senede güzel gördü. Hangi Müslümanlar güzel gördü? Hangi Müslüman? İlmi seviyesi ne? Kur'an'ın yüzünden okuyabiliyor mu? Doğru okuyabiliyor mu? Fatihada be, o 20 yanlışı var. Bu adam güzel görse dinde sabit olmaz ki bir şey bundan. Mağaraül Müslümini hangi Müslümini? Sahabe gibi. La teslim ümmeti ala dalale. Ümmetim dalalette birleşmez. Bak biz itiraz ediyoruz işte. Onun için yok. Orada TKRT itiraz ediyor, tasavvuf itiraz ediyor. Niye itiraz ediyoruz? E çünkü Resulullah, ümmetim dalalette birleşmez. Sen diyanet olarak kalktın, bütün milleti doldurdun salonlara bilmem neye, millet de zannetti ki efendim bir şey yapıyoruz din adına. Allah için peygamber için. Hiç alakası yok. Ondan sonra e, bu adamların e, gelmeleri, gitmeleri e, ümmetin birleşmesi anlamına gelmez ki. Salonda on bin kişi dolmuş. O zaman efendim yani bunu, bunu de, delil alamayız. Biz kitaba sünnete uygunluğu delil alırız. salon dolduysa bu tamam. Müslümanlar güzel gördü. Ne alakası var? Ümmetim diyor dalalette birleşmez. Bu ümmetin içerisinde Arap'ı da var, Acemi de var. Sen burada din adına bir şey yapıyorsun. Burada kadar Müslüman ülke var. 50-60 ülkeden. Bir tanesinde Nisan ayı var mı? Bir dinler arası diyaloğu bizimkilerine yutturdular. Ya Rabbel Alem. Şu tarikat olmasa, şu tasavvuf olmasa, şu nakşi yolunun bereketi olmasa, şu Türkiye'de ne cirit atacaklar? O FETÖ var ya. Dinsiz etmişti milleti bu saate kadar da. Yine bu tasavvufun, nakşi tarikatının bereketi. Halid Bağdadi'nin kolunun müceddidi i̇mam Rabbani'den gelen halid kolunun bereketleri. Yani ekseriyet halid koludur. Zoncu söylüyorum. Süleyman Efendi cemaat müceddidi İmam-ı Rabbani'den ama Hindistan'dan onların silsesi ayrıldığı için Halid İhvada'dan gelmiyor. Ama müceddi değil. İmam Rabbani. Zaten üst kimlik müceddi değil dediğimiz zaman daha üst kimlik kalmadı yani. Şimdi Daha üst kimlik nakşibendi ama yani İmam Rabbani'nin gerisinden gelenler Türkiye'de yok. Belki Afganistan'da Hindistan'da şurada burada oluyor. Onu bilmiyorum silsile bakımından. Ama bizde olanların hepsi faaliyet gösteren mübarek camialerin hepsi müceddi değildir. Yani İmam Rabbani mi durur. Onun yani şu aklımızı başımıza devşirelim. Dinimizi değiştirecekler ya. Biz böyle böyle gidersek bu kafayla. Bak ne buyurur. Naksî tarikati sünneti i seniyyeye hakkıyla ittiba etmeyi ve bidat-i şeniyeden sakınmayı iltizam etmişlerdir. Mevlid var. Efendimiz Aleyhisselam doğduğu geceden bahsetmiyor muydur? Ebu'yle evvel on ikisinden. Bu kadar hadis-i var. Mevlid gecesi olan irhasa hakkında. Annesinin gördükleri hakkında. Birçok kaynaklarda geçiyor. Delailü'nü'l-übüvelerde geçiyor. Ebu Nuaym büyük muhaddislerden Hilyetü'l-Evliya sahib. Onun Delailü'nü'l-übüsünde geçiyor. Mevâhibü'l-dünyede -e geçiyor. Tamam, Kastalani'nin Efendim Zürkani'nin ondan sonra Şübülü'nü'l-idalar'da geçiyor. Yani hangi siyerleri alırsan bu, bu kadar burada hadisleri var. Bunlar reb, Rebülevvel ayındaki mevlütle ilgili şeyler. Efendim hocam sahabe bunlar hep hadis olup da onlar da gelmeden bize hadis nasıl olacak? İlk kaynaklarda geçiyor. E dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ben Pazartesi günü doğdum onca oruç tutuyorum şükren lillah demesi yine Mevlid'in kutlaması. Bunlar Mevlid kutlamanın bidat alakası yok. Mevlid kutlamak sünnete uygundur. Ama şekli, günü, tarihi hepsi bu işi neye çevirdi? Bidata çevirdi. Çünkü biz reb evvelde kutluyoruz. 11 12'ye bağlayan gece. Bunun şeyi bu. Naçı tarikatı bid'atlerden uzak dururlar. Ve Velace görürsün bundan dolayı teraam yefrahune ve Bakarsın sevinirler, müjdelenirler. Zekanefiyim devletül mütabat. Sünnete uyma durumu devleti şerefi onlarda olunca yani onların sevinçlerini İstipşarlarını, müjdelenmelerini görürsün. Çok memnun halde bulunurlar. <gülüyor> Yok efendim hani feyiz gelmemiş. Manevi nur, nur görünmemiş. Gözümü yumduğum zaman renkler görmüyorum. Hiç alakatler olmazlar. Manevi hiçbir halde kazanmazlar. Sünnete itibar ediyor muyum? Resulullah sana yaptığı gibi zikir yapıyor muyum? Onun yaptığı gibi namaz kıldığı gibi, oruç tuttuğu gibi Ha, çok memnun olurlar. <gülüyor> Çok feyiz var, nur var, keşif var, keramet var, gözünü kapatıyorsun. Ne alemler görünüyor, görünüyor. Çok haller falan zuhur ediyor. Ama sünnete ittibada gevşeklik hissetseler. Baksalar ki sünnetse niye ittibada? Efendim şunu eksik ettik. Misvak sünnetini eksik ettik. kaç kaçırdık. Ya bu kadar daha sünnetler var. Lâ ekvelûnetilke lehvâle o halleri kabul etmezler. Adam sakal yok, kuş şey yok. Sünnetçe veya sakalı kısa. Bu da sünnet seni seniyete Bir tutamdan aşağı hiçbir fakih fetva vermedi fıkıhlarda. Ya e bu kadar önemli bir şey. Ondan sonra diyor gözümü kapattım, şunları gördüm, bunları seyrettim. Ya tamam da kardeşim. Sünnete ittibada gevşeklik varsa ki sakal tıraşı haramdır. Normal sünnetten çok ileri geçiyor. Tıraş haram olduğu için Dört mezhepte. Ve la ebhûne. Onlar o feyiz gelmiş, nur görünmüş falan. Hiç onları kabul etmezler. Peşine de düşmezler. La ebhûne aramazlar ha onlar. Neden? E sünnetse ne gevşeklik var. E beş şeylik varken bu görünenler benim için tehlikedir. Ve minhâvnâle mücevvizur raksa ve sema'a. Onun için öyle bazı tarikatlerde ayağa kalkmalar olur, rakslar olur, dönme Semah işte. Semah gösteriler Mevlevi ayınlarında de, de var. Biz bunları yapmayız. Ama yapanlara da İtiraz etmeyiz. Yani tarikat e, sistemi içinde, mevlevilikte. E, ama nakşi tarikat yapmaz bunu. Caiz de görmediler. Ve semaa efendim, şey dinlemeyin, enstrümanlı yani. İlahiler, kasideler. Ama enstrümanlı olan, yoksa e, insan e, mevlidi makamlı okuyabilir. Çalgısız, defsiz, dümbeleksiz. Mevlidi makamlı okuyabilir. Bir, Beytleri makamlı okuyabilir kasıt O başka bir şey. Fakat lakin enstrüman girerse buna cevaz vermediler. O Onları dinlemeye de cevaz vermediler enstrümanlı olanlar. Sema odur yani. Ondan sonra وَلَمْ يَكْبَلُوا اَحْوَالَا الْمُتَرَدِّفَةِ عَل۪ي بِا اِتْتِفَاقٍ بِنُونَ tarikatının büştün meşayihi ittifak ile ve icma'in görüş birliği ile e, bu böyle işte neylerle, deflerle, dümbeleklerle efendim kasideleri okununca Mevlüt okurunca e bize feyz geliyor, keşbimiz açıldı, şöyle gördük, Rasulallah benimizin razı gördük falan. Hiç bu halleri kabul etmezler. Bundan dolayı gelecek feyz gelmez olsun derler. Neden? Sünnete ittiba yok. Anladın? enstrümanlı olduğu için. Belime bir <gülüyor> Hatta açık sesli zikri bile bitat inandılar ve menâhu, eshabu, sesli zikirden adamlarını, müritlerini engellediler. Sesli zikir Kadiri'de meşrudur. Kadiri'nin sünnet o sünneti almış. Nakşi tarikatı gizli zikiri almış. Ama hadis-i çoğunda da gizli zikire temas ediliyor. Çünkü açık zikrin yerleri var. Lebbeyk'te bağırmak gibi. Efendim bayram, Kurban bayramındaki teşrik tekbirlerini sesli bağırmak gibi. İşte kurban keserken Bismillahirrahmanirrahim gibi. Bunların yerleri var. Geri kalan tarikat dersi gibi köşene oturduğun yapılan zikirler... Çünkü cemaatle yapılan zikirler gizli yapılıyordu Akşe tarikatinde. Bunlardan dolayı işte efendim feyiz geliyor, bereket geliyor falan hiç bunlara itibar etmediler. Ya ne lazım öyle feyiz dediler. Ben gizli zikir yaparken sessiz zikir gelsin o feyiz. Gelmiyorsa ne lazım dediler. Neden sünnete ittibadan çıkmayalım? İttiba dairesinde kalalım dediler. ...küntü yevmen fi meclis-i ta'amma Hazret-i Şeyhine. şeyh Muhammed Bâk-ı Hazretleriyle Bir yemek meclisindeydik, sofradaydık. Fakale Şeyh Kemal-üllezî ve min muhlis Hazret-i Şeyhine. hazret Şeyh'imizin samimi müritlerinden, Şeyh Kemal isminde bir zat vardı. Yemek sofraya oturunca Bismillahirrahmanirrahim dedi. Cehran. Sesli besmele çek. Hine şerâfil ekli. Yemeğe başlarken. Fele münasib zâlike minû. Hazret-i Şeyhina. Hazreti Şeyh'imiz onun bu davranışını uygun görmedi. L gibi bir şey var orada o yanlıştır. Li hazreti değil. Felem yünasip. Münasip görmedi zâlike bu davranışını min ondan. Kim? Hazret-i Şeyh'ine. Şeyh'imiz hazretleri. Hattâ <gülüyor> kâlemiz zecril-belîhî. Mübâleğalı bir engellemez e, usûl-üslûbu üzere. İmne'ûhû. Buna mani olun dedi yani. Açık besmele sesli demesin. Lâ yahdûr <gülüyor> meclâ yani mani olun ona, bizim soframızda bir daha bulunmasın böyle yapacaksa. Çünkü biz nakşi harekette gizli zikir makbuldür. Yani Efendimiz de yapardı bazı, o sesli zikire girmez. Diyelim sofra hadi Bismillah. Yani o hadi Bismillah başlayalım yeme manasında herkes besmele çeksin demektir. Yine besmele içinden çekiyordu Bismillahirrahmanirrahim. içinden Namazdaki gibi yani. Ama o da birbirine hadi bismillah başlayalım şeklindeki o şey o ses zikre girmez anladım Onu yanlış anlamayın. Bismillahirrahmanirrahim içinden söylüyor. İdi, 13'ün... E, burada e, efendim e, kalırsak bundan sonrası e, İmam Rabbah Hazretleri yine şeyh Muhammed Mâkıbile Hazretleri'nden nakiller yapacak. Ee, sesli zikrin efendim e, Nakşibendi tarikatındaki e, yasaklanması hususunda e, taşan Nakşibendi Hazretleri bu işe öne yakıldı efendim bunu anlatacak bundan sonraki konuda oradan sema ve raks bu Semah gösterileri rakslar falan bunların yani bir tarikatin kendisinde meşayihinden gelen bir yol ile raks varsa, sema varsa, onlarda da kendine göre delilleri varsa, biz onlara itiraz etmeyiz. Yani itiraz etmeyiz demek? Yani bunlar yoldan çıkmış, şudur budur böyle konuşmuyoruz. Şahin Akhidem öyle dedi. Tamam mı? İnkar nemi günet, iyi inkar nemi günet. Yani inkar, yani niye böyle yapıyoruz falan onları reddetmiyoruz. Ama çünkü tasavvufun kendine göre kendi ilhamları var, şeyleri var. Kurucularından bahsediyorum. Sonrakiler katlı karıştırdıysa onu söylemiyorum. Biz bu işi inkar etmeyiz ama biz bu bu işi de yapmayız. Yani biz yapmayız. Belki yapan birine de yani sen niye böyle yapıyorsun, yoldan çıktın, sapıttı öyle de demiyoruz. Çünkü kendi tarikatinin şey, ondan bazı delilleri oluyor kendilerine göre. Kurucu müessisler hakkında konuşuyorum. Şimdi Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi bir zat Cehri Zikir'in delilleri olmadan onu tarikatını cehri zikir üzere mebni kılar mı? Kılmaz. İllaki delilleri var. Ama nakşet tarikatı bu tarafı seçti. Sünnete daha uygun oluyor bu taraf. diye. E sen o sen de ocu nakşet tarikatını seçmişsen sen de bu yolu ve bu yolun ıı, usulü adabına efendim riayet edeceksin. Anladın mı? Ama sünnete ittibadaki titizliklerini anlatıyor yani burası. Bir ara nakşet tarikatında da başladı herhalde Arif Ni geri zamanda ama tamam dünge fakneviler zamanda olacak. Yani esas e, büyük şeyhfen Nakşibend Hazretleri manevi şeyhi yani Üveys olmasa zahiren Seyyid Emir Külal mana aleminde gelip Nakşib Tarikatının temsil eden e, Hacı Gazi Abdulhalik Uşdvanazdır. Onun zamanında zikir sessizdi. Sessizdi fakat sonradan ve biraz açık zikir yapmaya da başladılar silsileden bazı zatlar. Herhalde o zamanki tavra göre, o zamanki müritlerin manevi hallerine göre. Sonra bu iş ne zaman? Yeniden aslına rücu etti. Seyit Emir Külal Hazretleri de sesli zikir yaptırırdı bazen. Şahin Akşemay onun müridiydi. Fakat sesli zikir yapmaya başlayınca kalkardı. Müritler de derlerdi ya bu nasıl bir ede edepsizlik ediyor, sizin meclisinizi kalkıp terk edip gidiyor. E, Seyyid Emir Külal Hazretleri derdi ki onun bildikleri var. Ona siz ilişmeyin, o doğru yapıyor derdi. Ama sonunda Naksipendi Hazretleri ne yaptı efendim? E Semit Hazreti i Şeyhina ekul Şeyhimiz Bakî bilâzzetlerinden işittim anlatırdı Nehl-i <Gül> Hâcen-i Nakşibend Cemâ-u Buhara ve câb-i İmla Hânka Şeyhî Emir Gittin Nakşibend dayanamadı. Buhara'daki zahiri alimleri, fıkıhçıları, fukuhayı falan topladı. Buhara'daki o zaman düşün. Ne büyük fıkıhçılar vardı. Hanefi mezhebinin en büyük fıkıhçıları Buhara oralardan. Ondan sonra topladı onları. Getirdi onları Şeyh Emir Kula Hazreti Tekkesine, bütün ulemayı getirdi oraya. Niye? Yemnâuh Mizikrül sesli zikirden engellemek için ondan Şeyhini. Çünkü bir o da Şeyh'i de bunu ihtas etmedi. Sana diyorum yani Abdulkadir Mâddî'nin halifelerinden ondan sonraki dönemde o dönemin şartlarına uygun olarak bir meşâktan biri yani ya Muhammed Cihirfak ne bildiriyor yani işte, Arifliykeridir. Bunlardan birisi zikri ciğeri başlattı de. Bu da neden sebep? O zamanki müritlerde sesli zikirin etkisi fazla olması olacağını anladı. Onları düzeltmek için. O özel bir hal idi. Fakat ondan sonra o da kısmen kaldı. Yani silsileyi devam ederken. Geldiği Seyyid Demir Gülal Hazretleri'ne kadar intikal etmiş. Yani sessiz zikir herkes kendi yapıyor da böyle cemaatle sesli zikir de yapma işi var, var idi. Alimler geldi refakale ulema emir Şeyh Emir Külal Hazretlerine alimler dediler innezekr'i cehri bir da'tür. Sesli açık zikretmek bir Sünnet-i seniyede böyle yok. Ha sünnet-i seniyede olduğunun yani Kadri tarikatının ve Selar tarikatının delil de var ha. O da var Şehdadi bin Mevsubade bin Samitten. Irfa gün illallah. Kaldırın ellerinizi buyurdu efendimiz. Efendimiz La ilâhe illallah dediler. Hel İçinizde yabancı var mı sordu? Yok dediler. İşte orada da tarikatın biraz özel olduğu, herkesle böyle bu zikirden yapılmayacağı e, yani bu Ahmet Üttü Hanbel'de zaten yorum var. Müstette bu hadiste sahiptir. Ama o onların delilidir. Ekseri hadisler nereyi vurguluyor? Efendim Fazl-ü zikril hafî işte cizli zikir, açık zikirden Yaftul-ü zikrul hafî eee 70 70 kat faziletlidir gizli zikir, 70 kat faziletlidir. Ondan sonra bir kere tekbir getiriyorlar diye meşhur sayyadiste e, sesli bağırır bağır e, alayım kendinize acıyın inne son böyle gayben siz sağır olan bir Allah'a çağırmıyorsunuz haşa uzakta birine de bağırmıyorsunuz. haşa. Ankara'yı Size sizden yakın olan işi bilen Allah'a dua ediyorsunuz, zikre Niye böyle sesli yapıyorsunuz? Bu hadisler taa ekseriyettedir. O hususi bir halde olmuştur. Geri kalan umumi halde sallallahu aleyhi ve sellem sessiz zikre teşvik etmiştir. Tamam bak ver Rabbike fi nefsike. Tıdran vaxıfet ve döν elcəhrıbın elcoul bilhudub ve laçali ve la, la tekum elcğafir. Ayet. Rabbini kendi içinde zikret. Fi nefsike. Hatta bazen işte murakabe öyle di. Dilden bile çıkmasın. Çünkü dilden çıkarsa melekler duyuyor. Yani murakabede yapılan ve rabıta yapılan zikir e ezik rulledi. Leh tesme Yezidu te ale Yazıcı meleklerin duymadığı zikir yazıcı meleklerin duyup yazdığı zikirden 70 kat hafta. Yazıcı melekler kayda geçirmese duymasa Mevla duymuyor mu? Kalbinden geçeni bilmiyor mu? Kalbini yaratan bilmez mi kalbinde ne var? En gizlilere vakıftır, haberdardır. İşte Mevla ne yapıyor? E senin murakabe halindeki zikrini melekler duymuyor. Çünkü ses çıkmıyor ki melek duysun. E ne kadar gizlilik oluyor, o kadar aftalye artıyor. Ne bu rahat kelime de? İçinde cikred. Tatar yalvararak, ve ifeten. Yani korkuyla, saygıyla ve dünelci heryimnel kavli. Yak dünelci seslinin altında olsun. Yani sesli konuşmanın aşağısında olsun. Yani ağzından çıkanı kulağın duysun. Mineral kavli, sözlü ama. Cehri değil, yani cehri zikir aşikâre, bağırarak. Bilhudûvi vel âsâli. Sabahları, akşamları, güneş doğmadan, güneş batmadan, Rabbini zikret. Sakın gafillerden olma. Ama bak tembih ediyor. Sözlü olsun, sesli olmasın. Minel kavli sözlü olsun. Ama düğünel cehri, bağırtılı olmasın, sessiz. Sessiz olsun. E şimdi, bunun için alimler dediler ki Seyyid Emir Gülal Hazretlerine bu bid'at olur. فَلَا تَفَعَلُوا Siz bunu yapmayın. فَكَالَف۪ي Cevâbim لَا فَعَلُوا Tasavvuf hep şerata bağlıdır. Seyyid Emriküler Hazretleri de cevaben dedi ki tamam bundan sonra yapmayacağım. Dedi. on sonra Nakşimene Hazretleri de rahat etti. Zaten Nakşimene Hazretleri bu işi Tarikat aleyhi. Nakşimene Hazretleri kendi kurdu. Ona yeni bir yol verildi. اَسْأَلُكَ تَرِيقًا يُوْسُلُوا Elbette. Ya Rabbi senden bir yol istiyorum ki mutlaka ulaştırsın. Bu yola giren yolda kalmasın. Mutlaka seni buldursun. Mevlada onu öyle bir yol bahşetti. Ama bu nedir? Hep sünnet-i seniyyeye ittibaın, bid'at-ı gayr-merziyeden, istinabın, sakınmanın, dinde çıkarılan reformlardan, itikatta, amelde, fıkıhta, yani işte neyse efendim, şey giyimde, kuşamda vesaire vesaire. Seşindeki çıkarılan işte kutlu doğumdan Nisan'da kutlanması gibi bütün bunlardan sakınmanın bereketiyle, bu işlere titiz olmanın bereketiyle sünnet seneyi muhafazanın bereketiyle Mevla böyle bir yol ihsan etti Şanakşı ben Akşeben Kaddesallahu Aleyhi Vesselam Hazretlerimize Allah Teala yoluna hayırla salik eylesin. Hayırla yol, onun yoluna vasıl olanlar zümresine biz değil hak eylesin. Yolda inkıta uğrayıp kesilip efendim kopuklar gibi Manevi e, Mahrumiyetlere düşmekten muhafaza eylesin Amin Ve sallallahu te'ala ala, ala Muhammedin ala ve ala ve ve şaban şerifimiz mübarek olsun Berat gecemize ulaşmak Nasip olsun. Ramazan şerifinde sıhhatle Afiyetle ibadat, taat el sünnet itikad üzere Rabbim kavuştursun Amin. Allah mübarek Lena fi ve şaban Ve belligna Ramazan Amin. Ve sallallahu te'ala ala, ala Muhammedin وعلان يا صاحبي سلمت تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين